tick bey My brain Nöro ekonomi, nöro politika, sanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürvit. Merhabalar efendim. Bugünkü programda pişekarımız Hakan Gürvit mesleki bir faaliyet dolayısıyla bizle olamıyor. Ben Oğuz Tanrı'da programı sizlerle yürütmeye çalışacağım. Öncelikle destekçimiz Şerif Süveydan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim e, günümüzdeki beyin bilgisini ve bunun birey ve sosyal e, yaşam anlamındaki e, iz, iz düşümlerini sürekli araştırdığımız programda Zaman zaman tekrarlarda da kaçırılmaz olarak yer veri, verebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de günümüzde beyin bilgisi o denli ayrıntıya imkan tanımaya başladı ki insanın sosyal hayatında gösterdiği birçok davranışı beyin mekanizmalarıyla açıklama şansına <gülüyor> ...yavaş yavaş sahip oluyoruz. Örneğin bugünün... ...beyin bilgisiyle... ...insanın... ...mantık yürütmesi... ...güven duyması... ...bocalaması... ...sosyal hiyerarşi... ...konusundaki tavrı... ...bağış yapması... ...yardımda bulunması... <gülüyor> ...bağımlık davranışı... ...politik davranış ve eğilimler... ...temsil etmesi... Aşk ve tutku, kendini anlama, başkalarını anlama, inanma ve içinde inanç geliştirme, yaratıcılık, pişmanlık, adil davranma ve yalan söyleme gibi bireysel ve sosyal anlamları uzun zamandan beri tartışılan davranışlarının altında yatan beyin mekanizmaları konusunda ...fikir yürütebiliyoruz. Daha önceki programlarda da... ...söylediğimiz gibi... ...beyindeki bilgileri... ...önceki... E, ...yüzyıllarda... ...ve yakın zaman öncesinde bile... ...tasavvur ettiğimiz tarzda... ...her işlevin... ...beyinde ayrı bir merkezi... E, ...olmasından çok... E, ...kategorik anlamda... ...bir yapılanmaya müsaade eden... ...bir... E, Yapı varsayıyoruz beyinde. Yani e, bu birey davranışlarını ilk anlamda, ilk planda kolaylıkla yorumlamamızı engelleyecek genel bir şema anlamını taşıyor. Tabii ki evrimle yakından ilişkili ve aslında evrimin insan beyninde oluşturduğu işlevsel yapılanmanın çatısını, şemasını veya çerçevesini teşkil ediyor. İnsanlar beyin hakkında söylenen birçok sözleri öğrenmeye ve onlar o konudaki meraklarını sürdürmeye eğilimliler. Bunu biliyoruz. Ancak insanların bir, bir, bir türlü tatmin olamadı ve e, gerçekten beynin artık bilinebilir bir organ olduğunu kabul edemediği konu bu kategorik yapılanma değil. Bu kategorik yapılanmadan yola çıkarak insanların aradığı ve kabulde zorlandığı olgu bu bilgiler yani bu kategorik bilgiler bana kim olduğumu neden bir benlik duygusu taşıdığımı izah ediyor mu sorusunda düğümleniyor. Ve devamla benim bir başkasından farkımı açıklıyor mu bu bilgiler şeklinde bir soruyla devam ediyor. Şimdi bu tabi yüzyıllar boyunca felsefenin ve daha sonraki yakın yüzyıllar içindeki psikolojinin çözüm bulmaya çalıştığı ve formül üretmeye çalıştığı çok önemli bir konu. Ve nörobilim şimdi bu felsefi ve davranış bilimleriyle ilgili birikimlerin üzerine kendi deney metotlarıyla bu soruyu cevaplandırmaya çalışıyor. Acaba bir birey e, neden bir başka bireyden farklı ve farklı davranıyor ve farklı davrandığı gibi bu farklılık duygusu onda köklü bir duygu halinde yaşıyor? Bu soruya girebilmek için önce kategorik yapılanma dediğimiz beyindeki e, işlevlerin temsil edildiği ana çerçeve konusunda bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Ve bu hatırlatmayı yaparken de e, bilinen bilgilerle bunları harmanlamak gerekiyor. Nedir bu kategorik yapılanma? Tartışmaya yola çıktığımız noktanın ana girişi nedir? Her şeyden önce beyinde bir bilinç ve buna bağlı olarak da çalışan bir dikkat sistemi var. Ayrı bir sistem olarak. Bu dikkat, e, bilinç ve buna bağlı olarak çalışan dikkat sistemi beyinde çok uzun zaman önceden beri tanımlanmış. Ve e, şu anda bildiğimiz bunun özel yapılarının olduğu ve sağ beynin sol beyni oranını bu konuda daha baskın olduğudur. Beyinde bir hareket sistemi var. Bu hareket sisteminde her iki gövde yarısını hareket ettirmek üzere sağ ve sol beyin birbirine çok yakın çalışıyorlar. Beyinde bir dil sistemi var. Bu dil sistemi 1860'lardan beri bilindiği üzere sol beyinde özellikle baskın bir yapılanmaya sahip ve dilin dil bilgisayar, dil bilimsel yönleriyle sol beyni uğraşırken sağ beyn ise dilin e, duygularını ve melodik tarafını e, bu dil bilgisi kurallarının içine katıyor. Beyinde bir tanıma ve tanıdığını belleğe atma sistemleri var. Ve bunlar da sağ ve sol beyin birlikte çalışıyorlar. Beyinde bir navigasyon sistemi var. Yani coğrafi bir yetenek e, göstermemize yol açan bir altyapı var. Burada da beynin sağ bölümü sol bölümüne göre daha baskın ve üstün rol oynuyor. Beyinde karar sistemleri var. Bunları iki bölümde değerlendirebiliriz. Mantıklı karar sistemleri ve duygu bazlı karar sistemleri. Bunlar elimde İnsan beyninde çok belirgin olarak ortaya çıkmış ve birbirine ilişkili olarak çalışan sistemler burada da sağ ve sol beyin birlikte bir bütün olarak çalışıyorlar. Beyinde bir zeka sistemi var. Problemleri çözen ve beynin biyolojik yapısına uygun bir hızla problem çözmesine yol açan bir sistem var. Bu bir savunma sistemi ve problemler çözüldükçe yeni problemleri çözme güdüsü beyinde yerleşiyor. Bunda da sol beyin ve sağ beynin birlikte çalıştığını görüyoruz. Beyinde bir ödül sistemi var ve beraberinde gelen bir ceza sistemi var. Ödül ceza sistemi diyebiliriz bu sisteme. Bu sistem e, sadece insan beyninin değil, e, özellikle memelilerin ve geriye doğru giden, giden, e, gidildiğinde birçok canlı beynin e, tatmin ve dünyayla e, birlikte yaşama stratejilerini geliştirme ve kendini ödüllendirme sistemi. <gülüyor> Burada da sol ve sağ beyin birlikte çalışıyorlar. Unutmadan e, yine tekrar edilmesinde fayda var. Sol beyin genel olarak mantık beyin olarak değerlendiriliyor ve dil e, işlevi ve mantıklı düşünme işlevi, okuma yazma Sayısal işlemler gibi işlemler daha çok sol beyinde temsil ediliyor insanların büyük bir bölümünde. Sağ beyin ise <gülüyor> büyük fotoğrafı görüyor. Duygusal beynimiz olarak değerlendiriliyor. Duygusal zeka ile ilgili ağırlıklı bir rolü var. Ve e, mekan, uzay e, konusunda, coğrafi yetenek konusunda bize özel yardımlarda bulunuyor. İki beyin bölümü iki beyin yarısı biraz önce ifade ettiğimiz sistemleri çalıştırmak adına aralarında çok güçlü bağlantılar taşıyorlar. Bu bağlantılarından en büyüğü geçmiş programlarımızda da ifade etmiştim. Korpus Kallozum denilen ve ortalama 250 milyon bağlantı lifi içinde taşıyan bir ana köprü. Bu köprü sayesinde o bağlantını, bağlantıya gelene kadar ayrı ayrı işlevlerini varsaydığımız sol beyin sağ beyin dediğimiz ve onlara ait davranış ve düşünce stratejilerinin varlığından söz ettiğimiz bir tablo bu e, köprünün iki beyni bir, birleştirmesiyle tek bir beyin haline geliyor ve be, insan beyinde problemlerle karşılaşırken problemleri çözerken herhangi bir şey öğrenirken iki beyin yalısının e, çatıştığı bir iki beyinli e, davranış biçimi göstermiyor bu bağlantı sırasında bağlantı sayesinde <gülüyor> tek bir e, düşünce yapısı ortaya koya koyabiliyor bu kimlik içinde aynı şekilde söz konusu yani biz aslında hepimiz Kift kimlikli e, sol ve sağ beyinlerin direttiği ve dayattığı davranış stratejileri doğrultusunda kimlikler göstermeye çalışıyoruz. Ancak bu bağlantı <gülüyor> bizim tek bir beyin davranışı ve düşüncesi ortaya koymamızı e, sağlıyor. Ne zaman ki e, farklı tıbbi gerekçelerle bu iki beyin arasındaki ana bağlantı, Kesiliyor. Bir takım ameliyatlar sonucu kesiliyor. O zaman işte bu e, bu bağlantının kesildiği kişiler çift kimlikli ve kafaları oldukça karışık ve e, bir beynin söylediğini diğer bir beynin yapmak istemediği kaotik bir düşünce ve kimlik yapısına sahip oluyorlar. <gülüyor> bu işleme ayrık beyin işlemi. Ve bu ayrık beyni e, kafaların içinde taşıyan insanlara da ayrık beyin kişisi adı veriliyor. Biz ayrık beyin dışında e, beynin sağ veya solunda belli yapılarla ilgili kişiler olduğunda, bir takım hastalıklar geliştiğinde kişinin tek ve bütüncül kimlik yapısının etkilendiğini ve bazı durumlarda kimliklerini tamamen kaybettiklerinde biliyoruz. Yani bu iş e, önceden beri tartışıldığı şekliyle felsefi, felsefi bir konu. E, son yüzyıl içinde tartışıldığı bir şekilde davranış bilimleri ile ilgili, ilgili bir konu ama aynı zamanda nörobilimi bir konusu. Çünkü nörobilim beyinde kimlik duygumuzu ve, ve farkındalığımızı ee, yaratan yapılar olduğunu söylüyor ve bu yapılara müdahale veya herhangi bir hastalık sonucu bu kimlik bilgimizde zedelenme ve hatta kayıplar oluşuyor. Dolayısıyla beynin bu yapılarla birlikte bu yapılarla birlikte gerçekten e, kimlik organımız olduğunu e, kesinlikle söyleyebiliriz. Kimlik eee Zedelenmesi veya kimlik kaybı hangi e, kategorik sistemlerin etkilenmesi sonucunda oluyor? Bu böyle bir soru sorulabilir. Ve böyle bir soru sorulduğu zaman da e, birkaç e, sistemin beyinde diğerlerine göre e, öne çıktığını görüyoruz. Örneğin beyinde dil sistemi etkilendiği zaman veya dil sistemine bir şey olduğu zaman... Bir kişinin kimliğinin değişmesi ve kimliğiyle ilgili bir e, kayıp içine girmesi varsayılmıyor. Birçok hastal hastalar var, e, tamamen konuşmalarını ve anlamalarını yitirmişler. Bunlara afazi deniyor, genel olarak tavlo, dil, dil yitimi olguları deniyor. Ve bu olguların kimlik yapıları, kişilik yapıları neredeyse hiç değişmeden... Bu e, bozukluk devam edebiliyor. Demek ki din sisteminde böyle bir şey varsaymak varsaymamız şart değil. Ancak bir beynin sağ tarafı var ki özellikle bizim e, uzayda, mekanda kapladığımız yeri başkalarıyla coğrafi ve mekansal ilişkimizi, bizim gövdemizin bölümlerinin gövdemize göre oranlarını ve bizim kendimize aynaya baktığımızda ...kendimiz olduğunu tanımamıza engel olan bazı yapılar var etkilendiklerinde, sabiyinde. Nitekim sağ parietal dediğimiz arka üst lobda herhangi bir damar tıkanıklığı... ...ondan sonra herhangi bir tümör olduğu zaman bizim kendimizi e, tanıyamamamız söz konusu olabiliyor. Ve kendimizi bir yabancı olarak algılamamız söz konusu olabiliyor. Fakat e, pratik olarak acaba beyin sistemleri içinde hangisi hangisi bizim kimlik algımız ve kimlik bilgimizle en yakından ilişkili diye sorulursa hiç kuşkusuz vereceğimiz cevap bellek sistemidir. Bellek sistemi geçmişten geleceği bizim edinimlerimizi, deneyimlerimizi içselleştirip bize ait olarak e, fenomenler haline getirerek bizim kimliğimizin içinde dolduruyor. Olaylara ait ve dış dünyadaki birçok e, cisme ait ve olayların devinimine ait bir belleğimiz var. Ama aynı zamanda kendimize ait bir belleğimiz de var. Buna otobiyografik bellek de deniyor. Beynin Değişik yerlerinde temsil ediliyor bu bellek sistemleri. Yani bir bellek sisteminin etkilenmesi diğer bir bellek sistemin etkilenmesini e, sağlamıyor. Diğer bir bellek sistemi rahatlıkla çalışabilir. Ama eğer otobiyografik bellek denilen bellek etkilenirse bizim kimliğimizde iç içselleştirdiğimiz, e, bize ait olarak kabul ettiğimiz kronolojik ve mekansal, tanısal, kimliksel bilgileri kaybediyoruz ve dolayısıyla özet olarak kimliğimizi kaybediyoruz. Bellek sistemi yani e, beynin iki yarısını bir araya e, getiren ve bağlayan korpus kalleuzumun etkilenmesi nasıl birden fazla kimlik oluşturuyorsa bizde ama kimlikler yine bizim bize ait kimlikler baskı, baskı altından çıkıp baskısız bir şekilde ortaya konuyorlar ama bizim kendimize ait belliğimizin etkilenmesi özellikle kim olduğumuzu ve nereden gelip nereye gittiğimizle ilgili kabullerimizi ve duygularımızı etkiliyor. Efendim şimdi e, isterseniz bu yoğunluğun içinden biraz çıkarak e, bir müzik arası verelim. Elimde Osmanlı mozaiği e, serisinden Ermeni bestekarlar CD'si, iki CD'si var. Bu CD'den e, Artaki Candan e, Bey'in bir Nihaven şarkısını dinlemeye davet ediyorum sizi. Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar. Kora söylüyor efendim. <gülüyor> Song, such love with me Evet efendim, ee, <gülüyor> özet olarak aslında kimlik algımız ve bilgilerimizin e, felsefe tarihinde yüzyıllar boyunca e, sürekli anlamda tartışıldığını ve hala tartışılmaya devam ed ed edildiğini e, unutmadan ee, ve davranış bilimlerinin bilhassa kişilik yapıları kimlik yapısı üzerine e, psikanalizin de katkısıyla yoğun uğraşlar verdiğini unutmadan bu zincire nörobilimin de eklendiğini ve kimlik e, bilgilerimiz ve kimlik ve aidiyet duygumuz ve algımızın hem felsefi hem davranış bilimleriyle ilgili hem de nörobilimin bir konusu olduğunu birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak tabii felsefi, e, felsefe tarihinde e, insanın gövdesinin dışında da varsayıldığı olmuştur. Descartes'in özellikle yaptığı gibi. Onun dışında e, deneyimcilerin ...kimliğimizle ilgili bütün bilgilerin... ...dış dünyadan geldiği şeklinde... ...ifadeleri olmuştur. Ee, Kant'ın... ...bir zihin işaması... ...ve kültürel bir tablo içinde... ...kimliğimizi bulabileceği şeklinde... ...özetlenebilecek görüşü olmuştur. Bir de tabii ki Sifinoza'nın... ...duygular ve duygusal algılar... ...üzerinden inşa edilen... ...bir kimlik yapısı... ...fikirleri olmuştur. Bunlar tabii çok ayrıntılı... Çok heyecan verici tartışmalardır. Tablanış bilimleri de bunun içinden farklı kişilik yapıları, kimlik yapılarının izahı ve bunları bazı psikiyatrik hastalıkları bağlama işiyle ulaşır. Biz bu mevcut kategorik yapılanmamızdan bene, kimlik yapımıza nasıl gidileceğinin uğraşını veriyoruz. E, bu haftalık e, bu tartışmayı kesmeden bir noktalı virgül koymak çok yerinde olur diye düşünüyorum. Hepiniz sağlıcakla kalınız efendim. Nöro felsefe, nöro ekonomi, nöro politika, nöro sanat. Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit.